Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 119 gün kaldı. Nükleer enerji tarihi nükleerin ülkeleri dışa bağımlı kıldığını gösteren örneklerle dolu. Örneğin İsveç'te 2006 yılında Forsmark nükleer santralinde çok ciddi bir hata tespit edildi. Ardından 10 santralin 4'ünün kapatılması kararı alındı. Bu santraller İsveç'in toplam elektrik ihtiyacının %20'sini karşılıyordu. Santrallerin kapanması çok daha pahalı elektrik ithalatıyla sonuçlandı. Nükleer santraller merkezi sistemle çalışıyorlar. Yani belirli bir yerde enerjiyi üretiyorlar. Ardından bu enerjinin uzun yollar kat ederek tüketicilere dağıtılması gerekiyor. Yaşanan en küçük bir hatada dahi şehirlerin ve büyük bir bölgenin elektriksiz kalmasına sebep olabiliyorlar. Ayrıca taşınmada büyük kayıplarda engellenemiyor. Bakım ve tamirlerdeki sınırlı tedarik zinciri ise bekleme sürelerinin uzamasına sebep oluyor. Dünya üzerinde nükleer reaktör teknolojisi birkaç ülkenin elinde. Bu nedenle santrallerin bakımında ABD, Fransa, Japonya, Rusya, Kanada ve Çin'e bağımlı herkes. Üstelik son derece karışık bir yapıları olduğu için de genellikle yedek parçalar yalnızca üretimi yapan ülkelerden elde edilebiliyor. Ellerinde çok sayıda parça olmadığı için de bekleme süreleri uzuyor. Yerelleştirilmiş bir sistemde çalışan yenilenebilir enerji teknolojilerinde ise büyük bölgelerin elektriksiz kalma riski bulunmuyor. Hemen elektrik olduğu yerde üretiliyor. Üstelik karışık bir yapıları olmadığı ve birkaç ülkenin tek elinde bulunmadıkları için de bakım ve tamir işlemleri çok daha kolay ve kısa sürüyor. Onun için niye rüzgar, güneşten yerel olarak yeterince faydalanmıyoruz ve bunun yerine nükleer gibi konulara gidiyoruz anlaşılabilir değil. Tema Vakfı da geçtiğimiz hafta enerji üretimi konusunda bir açıklama yaptı. Temaya göre ülkemizde enerji önceliği nehir tipi elektriktrik santraller yani HES'ler, Veya nükleer enerji değil. Öncelik enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji. Tema özellikle ülkemizde sanki çevreye herhangi bir zararı yokmuş gibi gösterilen nehir tipi HES'lerin üstünde duruyor. Çünkü bu santraller aslında hızlı ancak geçici birer çözümden başka bir şey değiller. Şu anda Türkiye'de 2000'e yakın nehir tipi HES projesi hayata geçmeyi bekliyor. Yıllık ortalama üretimleri ise 125 bin gigawatt saat olacak. Böyle bakıldığında 2008'de tükettiğimiz elektriğin %65'ini karşılayacak gibi görünüyorlar. Ancak 2020'ye gelindiğinde Türkiye'nin enerji ihtiyacı artacak. Bu nedenle 2023'teki beklentilere bakıldığında... Bu santraller elektrik talebinin sadece %5'ini karşılayabilecekler. İklim değişikliği nedeniyle özellikle de bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye'nin su sorunu yaşayacağı da açık. Dolayısıyla HES yapmak ne kadar mantıklı bunu da sorgulamamız gerekli. Türkiye'nin enerji ihtiyacı için çözümler bulması gerektiği de bu arada bir gerçek. Ama bu gerçek nedeniyle paniğe kapılıp yüzlerce nehir tipi HES projesine izin vermek gezegenin geleceğini düşünen kimsenin vereceği bir karar değil. Greenpeace, Kasım başında tamamen bilimsel verilere dayanarak Avrupa Yenilenebilir Enerji Ajansı ile birlikte Türkiye'nin geleceği için bir enerji yol haritası çıkardı. Tüm detaylarıyla 2020'ye kadar Türkiye'nin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan enerji devrimi raporuna göre yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile enerji arz güvenliğine yani gerekli tüm enerji ihtiyacımızın karşılanabileceği görülüyor. Yani hiçbir şekilde Bu şekilde geniş kapsamlı 2000'e yakın Nehir Tipi HES projesine gerek yok. Bu konuda temanın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının mücadelede desteklenmesi gerekiyor. İlginç bir haber. Sürdürülebilir yaşamın gerçek rehberi köpeğini yeme vakti geldi adıyla yayınlanan kitapta Robert ve Brenda Vale orta büyüklükte bir köpeğin karbon ayak izinin bir büyük jipten fazla olduğunu söylüyor. Hatta New Scientist dergisi makalesine göre kedi ve köpeklerin diyeti insanın yediklerine göre karbon ayak izi çok daha büyük. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 10 evden 7'sinde bir ev hayvanı bulunuyor. Dolayısıyla küresel iklim değişikliğine katkı yapan bir diğer faktör de ortaya çıkmış oldu. Bir başka şaşırtıcı haber de Türkiye'den. Chernobyl'in etkileri devam ediyor. Senan Türk'ün haberinde Rize Üniversitesi kampüsünde yapılan bir kızda Çernobil faciası sonrasında radyasyonlu olduğu için gömülmüş çay dolu çuvallar bulundu. Açıklamayı Rize Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nazmi Turan Okumuşoğlu yaptı. Kampüsün bulunduğu alan geçmişte çay fabrikasıydı. Okumuşoğlu bölgede sürekli radyasyon için ölçüm yaptıklarını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda yaptığı ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi. Gömülü çayların bulunması nedeniyle yeniden ölçüm yapacaklarını ve sonucu haber vereceklerini de açıkladı. Radyoaktif atıklar için kaç yıl geçerse geçsin zararın azaltan bir çözüm bulmak mümkün değil maalesef. Açıklamaya göre bulunan çayları ise olduğu gibi yeniden toprağa gö gömeceklermiş. Tabii ki daha önce kuşların bile radyoaktif atık kabul edildiğini düşünürsek çayların sonu bakalım ne olacak başka ne zaman tekrar ortaya çıkacaklar. Çernobil'in nükleer kazasının 24. yıl dönümünde geri sayım devam ediyor. Son 119 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi